657. konunun devamı, aksi takdirde bu 100 dinarı ona bağışla, Haris gitti, oraya ulaştığında Umeyr'in bir duvar dibine oturup elbisesini temizlemekte olduğunu gördü, yaklaştı ve selam verdi, o da selamını alarak, buyurun misafirim ol, dedi, sonra Haris'e, nereden geliyorsun, diye sordu, o da, Medine'den geliyorum, dedi, Umeyr bu kez, müminlerin emiri nasıldır, diye sordu, Haris, bildiğim kadarıyla iyidir, cevabını verdi, Umeyr Müslümanları sordu, o yine, onlar da iyiler, dedi. Umeyr, peki müminlerin emiri hadleri yerine getirip, cezaları uyguluyor mu, dedi. Haris şu cevabı verdi, evet, hatta zina eden kendi oğluna bile had vurdurdu ve o da bu yüzden öldü. Bunun üzerine Umeyr, ey Rabbim, sen Ömer'e yardım et, ben onun seni çok sevdiğini biliyorum, diye dua etti. Haris onun yanında üç gün misafir kaldı, fakat onlar günde ancak bir ekmeği bulabiliyorlardı. Bu yüzden aç kaldılar. Sonunda dayanamayacak bir hale gelen Umeyr üçüncü günü misafirine, ''Ey arkadaş, sen bizi aç bıraktın. Eğer bizimle bir işin varsa söyle, yoksa buyur git.'' dedi. Bunun üzerine Haris yüz dinarı çıkararak Umeyr'e uzattı ve, ''Bunu sana müminlerin emiri göndermiştir.'' dedi. Umeyr de, ''Hayır, benim bunlara ihtiyacım yoktur. Sen onları yine müminlerin emirine götür.'' dedi. Hanımı ise, "Ey Umer, niçin almıyorsun? Varsa ihtiyacımıza harcarsın, yoksa da fakir fukaraya dağıtırsın," dedi. Umer'in bunları koyabileceğim bir kesem bile yok, alıp da ne yapacağım? demesi üzerine de en tarihsinden bir parça kopararak ona verdi. Paraları, hanımının eteğinden kopararak verdiği bez parçasına saran Umer dışarı çıkarak bunları şehitlerin dul ve yetimlerine ve çevredeki fakirlere dağıttı. Sonra da evine döndü. ''Acaba bana da bir şeyler verir mi?'' diye düşünmekte olan Haris'e de ''Müminlerin emirine benden selam söyle'' diyerek uğurladı. Medine'ye döndüğünde Hazreti Ömer kendisine ''Ne gördün?'' diye sorunca Haris ''Ey müminlerin emiri, onu çok şiddetli bir fakirlik ve sıkıntı içerisinde gördüm'' dedi. Hazreti Ömer ''Peki, dinarları ne yaptı?'' diye sordu. Haris de ''Bilmiyorum'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Umeyr'e, mektubumu alır almaz hiç vakit kaybetmeksizin bana gel, şeklinde bir mektup yazdı. Davetine icabet ettiğinde de ona, ey Umeyr, o yüz dinarı ne yaptın, diye sordu. Umeyr, ne yaptımsa yaptım, bunu niçin soruyorsun, dedi. Hazreti Ömer, sana Allah ile yemin verdiriyorum, o yüz dinarın ne yaptığını bana söyle, dedi. Umeyr de, fakir fukaraya dağıtarak kendime ahiret azı yaptım, cevabım verdi. Bu cevap üzerine Hazreti Ömer, Allah senden razı olsun, dedi ve ona bir yük yiyecek ile iki elbise verilmesini emretti. Ancak Umeyr yiyeceği kabul etmeyerek şöyle dedi, yiyecekler kalsın, çünkü ihtiyacım yoktur. Gelirken evde iki ölçek arpa vardı. Biz onu bitirinceye kadar da Allah Teala rızkımızı gönderecektir. Elbiselere gelince onları alabilirim, çünkü elbisesi olmayan birini tanıyorum. Bundan kısa bir süre sonra Umeyr vefat etti. Hazreti Ömer onun vefat ettiğini işittiğinde çok üzüldü ve kendisini Allah'tan rahmet diledi. Onun için Bakiül Arkad mezarlığına giderlerken Hazreti Ömer yanındakilere her biriniz bir şeyler temenni etsin buyurdu. Bunun üzerine birisi Ey müminlerin emiri ben çok malım olup da Allah rızası için şu kadar köleyi azat etmek isterdim dedi. Bir başkası Ey müminlerin emiri ben de çok servet sahibi olup bunu Allah yolunda infak etmeyi isterdim temennisinde bulundu. Bir diğeri ise şunları söyledi, güçlü kuvvetli birisi olup zemzem kuyusundan su çekerek Allah'ın beytini ziyarete gelenlere dağıtmayı çok isterdim, sonunda da Hazreti Ömer şunları söyledi, ben de yanımda Umeyr bin saat gibi birisinin bulunup Müslümanların işlerinde bana yardımcı olmasını isterdim.